أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا النهتدي الأولان هدان الله وما توفيقه واطسامه إلا بالله وسبحان الذي قال في كتابه الكريم وما تشاؤنا إلا أن يشاء الله الأول الله الظاهر الله الباطن الله فمن كان في قلبه الله فمعينه في الدارين الله ربي أعوذ بك من Bağözük Rabbim, yahzırın. Bismillahi Rahmanı Rahim. zalimi anfus him. Falqa ve salama, ma kün n namel min su ila hilla ya. Salatullahü Aladim. Allahum anfana. Bil Qur'an Aladim. Barık dena fihi. Alhamdulillah Rabbil Aalamin. Cello Allahü Rasulina Muhammed. Allahum Muhammed. Nahl suresi 28. ayeti kerimesinde kaldık ve kaldığımız yerden devam ediyoruz. Nahl suresi 28 Ellezine o kimseler ki Sevgili Allah'ımız Celle Celaluhu Teteveffa humul melaike. Tetebefâ kelimesi, sevgili Allahımız Celle Celaluhu, onların ruhunun yani insan oğlunun ruhunun alınışını sadece Azrail Aleyhisselam değil, onların ruhunu meleke, melekler alırlar. Buradan anlaşılan o ki Azrail Aleyhisselam yani Melekül Meût Ruhu almadan önce melekler gelir, onun ayak ucundan ruhunu çekmeye başlarlar ve can boğaza kella ida belagatit terakiyeye Allah biliyor ki hayır hayır hayır sizin hayatta istediğiniz gibi yaşadığınızı söylüyorsunuz canınız boğazınıza geldiğinde vakile sorulur men rak size kim ilaç verebilir hayatınızı devam ettirebilir kim yapabilir iç kimse ha işte ruhunuz boğazınıza gelince bu ayeti kerimeden tubu ilallahi kablen yukarı gir can boğaza gelmeden tövbe edin demek ki melekler ruhu alıyor ama orada en son ruhu çekip alan melekul meut. Tetevvahu'humu'l melaiike. Melekler onun ruhunu alırlar. Ve en sonda ruhunu çekip alan Azrail selam. Zalimi enfusihim. Allah'ın emirlerini çiğnemiş, dinin yasaklarını yapmış, insanlığa uymayan birçok kötülükler yapmış. Yani Yerinde yapması gereken işleri zayi etmiş O yerinde yapması gerekenlerin aykırını yapmış Sabretmesi gerekirken Şehvetine malik olması gerekirken Allah'a kulluk etmesi gerekirken Hep oraları kırmış dökmüş Tersini yapmış Zalimi enfusim Nefsine zulmet Kur'an-ı Kerim bu tabiri kullanır Yani bu bedeni Allah'ın emrine uygun Yasaklarına kaçmak suretiyle orada tutmak gerekiyor. Bunu yapmadın mı kendine zulmediyorsun. Niye Kur'an-ı Kerim bu tabiri kullanıyor? İnsan yaptığı günahları kendi defterine yazıyor. Kendini e, ahirette cehenneme atıyor. Fe'l kavseleme ve onlar e, burada Fe'l kavseleme'ni azhru's sem'a ve taa inkiyat. Onlar biz duyduk, itaat ettik, kabul ettik, tasdik ettik. Orada Teslimiyetlerini ortaya koyuyorlar. Ma kunna namelu minsu in ma kunna değildik namelu işler minsu in bir kötülük yapmazdık biz. Böyle derler, böyle söylerler. E, halbuki sen Allah'ın dediğini yapmamışın, bütün haramları işlemiş kişi. Orada da böyle in Allah Allah Alimun bilir bimakuntum tamelun yaptıklarınızı Allah bilir. Allah Celle Celaluhu ne yaptığınızı çok iyi biliyor. Orada da yalan söylüyor. Güya mazeret diliyor. Ben sana itaatliydim. Efendim senin emrini tutardım. Sana karşı gelmezdim. Ama dünyada ne Allah'ı tanıyor, ne dini tanıyor, ne peygamberi tanıyor. Ne Allah'ın helallerini kabul ediyor, ne haramlarını kabul ediyor. Hani derler ya ahirette herkes şeriatçı oluyor. Herkes dindar oluyor. İşte bu. el kavus Orada efendim itaat ettik işittik kabul ettik boyun eğdik tasdik ettik de dini kabul ettik ya Rabbim hayırdır buraya kadar efendim Allah'ın dinine meydan okur hakaret eder Kur'an'ı kaldırır Kur'an'ı değiştirir Kur'an'ın hükmüne itiraz eder örtünmeye yaşantıya helale harama her şeye karşı çıkıyor orada efendim böyle nasıl boyun eğiyor ma kunna na'mel min biz kötülük yapmazdık Hangisini bıraktın ki daha hangi kötülük yapayım diye millet düşünüyor. Senaryo yazıyor adam nasıl bir günah işleyelim nasıl bir kötülük yapalım diye. Allah yaptıklarınızı en iyi bilendir. Yani bilen yok ki en iyi bilen ifadesini mesela Allahu Ekber. Allah en büyüktür diye te, te, yani e, mana vermek yanlış olur. Çünkü büyük yok ki Ekber diyelim. Allah büyüktür. Yani onunla kıyas edilecek daha başka büyük yok. Onun dışındakilerin hepsi geçici atomlardan birleşmiş, hücrelerden birleşmiş bir canlı ölümle karşı karşıya. Peki 29. ayet Mevla Teala buyuruyor ki Girin ebvâbe cehennem, cehennemin kapılarından girin. fiha, Ebedi orada kalacaksınız. Halidin kelimesi ebedi demektir. Felebi ise Meth vel Allah'ımızın kötü dediği Felebi ise hem de Ne kadar kötüdür Ne kadar kötü efal dediğimiz Fele ni'me bir de ni'me var Ni'me ve bi ise Ni'me ne güzel Ne güzel Allahu Teala Felebi ise ne kadar kötü Felebi ise ne kadar kötü Mesvel vel Allah'ın emrine baş kaldıran Allah'ı ve emrini, onun peygamberi ve sünnetini, Müslümanları basit gören, hor gören, hükmünü değersiz gören kibirli buna deniyor. Kibir baş kaldıran, Allah'a baş kaldırıyor. İlk tekebbür eden şeytandır. Allah Celle Celalühun emrini basit gördü. Mevla Teala, Adem'e secde et dedi. Bu da sucuda inhinadır. Yani yaptığımı kabul et demektir. Efendim, "Fesecde el melekten hepsi secde ettiler efendim illa iblis şeytan hariç şeytan secde etmedi eba ves tekbara baş kaldırdı eba inat etti ve baş kaldı itiraz etti itiraz etti cehennem cehenneme girin halidine fiha felebi ise mesvel mütekebbirin o mütekebbirlerin varacağı yer mesva kelimesi yani mekan kalmak ee, konaklamak onların varacağı o cehennemdeki yer sonsuz su yok sonsuz yiyecek yok efendim azap devam ediyor arttıkça artıyor öyle bir baş ağrısı öyle bir mide bulantısı öyle bir pis koku öyle bir korkunç ses öyle bir korkunç manzaralar hiç bitmiyor arttıkça artıyor ya dünyanın tam tersine dünyada her şey geçici nimette geçici sıkıntılar da geçici ama ahiret öyle değil Ahiretin azabı efendim devam ediyor. Nimeti de devam ediyor. Nimeti de bitmiyor, azabı da bitmiyor. İşte buradan bunlar e, altyapı hazırlanıyor. Ve qila lillezineettekav ma za enzele rabbukum. Ve onlara denilir. Lillezineettekav. Takva sahibi oldular. Ma za enzele Rabbiniz size sizi Neyle konaklandırdı? Size neyle muamele etti? Enzele kelimesi konaklandırmak, nuzulen min gafurur rahim nuzul. Son derece merhamet sahibi, affedici olan Allah sizi ağırlayacak. Allah sizi ağırlayacak. Yani ahirette cennetiyle ağırlayacak. Allah'ın ağırlaması nasıl olur? Burada maza enzele rabbukum Allah sizi ne şekilde konaklandırdı, ağırladı? Yani burada rivayet kabre giren kişiye melekler sorarlar. Bir rivayette efendim e, Mekke müşrikleri soruyorlar. Yani Müslümanların konumu nedir? E, Müslümanlar efendim işte e, istikamet üzerine yaşıyorlar. Allah'ın dinini yaşıyorlar. Efendim Allah onlara da fetihler nasip ediyor. Müşrikler bunu öğreniyorlar. Böyle bir efendim mana. Ancak vakile onlara sorulur. Dille Allah'ın emirlerini tutup yasaklarından kaçanlara maazen Rabbini sizi neyle konaklandırdı kalu derler hayır Rabbim bizlere büyük hayırlar kabrimiz cennet bahçesi oldu oraya oradan cenneti işte kabir aleminde sorular dille o kimseler için vardır ahsenu Allah'a efendim en güzel şekilde yapılması gerekenden daha fazla. evlat zikir yapın diyor daha fazlasını yapın namaz kılın diyor nafileler ile kılıyor. Zekat verin diyor hayır hasenatını da yapıyor Yani Mevla Teala farz istiyor O nafileleri de ibadetleri arttırıyor Fiyazi dünya. dünya da efendim ihsanını arttıranlara Hasene Mevla onlara cennetini ahiretini Nimetini verecek Hasenesini verecek dünyada da sağlık sıhhat Afiyetle Ahiret yurdu ise Hayrun Daha hayırlıdır Daha hayırlıdır Şimdi burada böyle bir mana var, kabirde olabiliyor, e, müşriklerin, Müslümanların durumu nedir, onlar hayır üzerinedirler diye bu şekilde bilgi öğrenmelerinden bahsediliyor. Allah'ın ki kitabıdır, Kelamullah'tır. Burada hem dünyada hem ahiretin dengesi, e, bir kitap düşünelim ki dünyada... Efendim bize bilgi veriyor Ölüm anını bize bilgi veriyor Kabri bize bilgi veriyor Mahşeri bize bilgi veriyor Mahşerden geçiş Efendim cehennemin üstünden geçişin bilgisini veriyor Sonra Efendim sonsuz cennet nedir bilmiyoruz Orayı bize bilgi veriyor Böyle bir kitap dünyada yok Var o da Kur'an-ı Kerim'in kendisidir İşte Rabbimiz Celle Celaluhu Bizim gidişatımızı Önümüzde neler var onları lazım olan dünyadaki bilgileri de Rabbim gelecekten bize haber veriyor. Mesela mevsimler efendim yazın ortasındaki bir insan bilir ki kış gelecek odununu hazırlar. Kışa hazırlık yapar. Bu bir gelecektir. Ama bu insan onu bilir. Bilir ki benim evladım 5 yaşında Allah ömür verirse 15 yaşında 16 yaşında gelince onu evlendireceğim. Efendim, ona şimdiden yavaş yavaş hazırlığımı yapayım. Çünkü bir anda onun işte evini yapamaz. Bir ev alayım ona bir çeyizini alayım. Buna vakit gerekiyor. 10 sene sonrayı insan görebiliyor. Allah ömür verirse tabii. Bu nedir? Gelecektir. Yani Allahu Teala ve Katasızları 5 yaşındaki çocuk bir anda 55 yaşında, bir anda 10 yaşına böyle bir değişkenliği de olabilirdi. Bir an insanlar böyle farklılaşıyor. Böyle bir dengesiz bir yaşam da Allah yaratabilirdi. İnsan farkında değil bunun. Ancak olayları bize lazım olan zaruri gelecekleri Allah bize bildirmiş Yani anlama kabiliyetini vermiş Ve değiştirmemiş bu kuralları İnsan zannediyor kendi kendine oluyor Hayır Allah'ın öyle bir kuralları var ki Böyle devam ediyor bu minval lazım Peki biz ölüm, kabir ve mahşeri bilmiyoruz İşte bunları da Kur'an-ı Kerim bize Orayı da bize haber veriyor Yani şimdi devam edeceğimiz ayeti kerimelerde Müşrikler de onlar diyemeyecekler ben bunu, bunu bilmiyordum. İşte i̇lk okuduğumuz ayet-i kerimede ne diyorlar? Biz iyilik yapıyorduk, sana boyun eğiyorduk teslim oluyorduk hadi oradan. Allah'a karşı çıkmışsın, o hükümlerini inkar etmişsin. Efendim onun emirlerini çiğnemiş adam, bütün haramları işlemiş. Allah'ı ve dinini inkar etmiş, yok etmiş. Ondan sonra biz şöyle iyiydik, böyle iyiydik. Mevla yaptıklarınızı biliyorum. Cehennemin kapılarından girin içeriye ama varacağınız yer çok kötü bir yerdir buyurdu ve kiyle illa dinet takav Allah'ın emirlerini tutup yasaklarından kaçananlara maazen zeler abdulkum Rabbiniz sizi nasıl konaklandırdı? Kalıkh hayra büyük hayırlar büyük hayırlar yani korku yok hüzün yok mahsun olmak yok efendim daim nimet illa ahsenu, ahsen ufiyazi dünya dünyada ihsan da bulunanlar İbadetini arttıran, zikrini arttıran, kulluğunu arttıran Adaletini, merhametini, şefkatini, insanlığını Kendine yapıyor herkes İyilik yaparken bile o iyiliği kendine Hasene, hasene diyor Mevla onun mükafatının karşılığını vereceğiz diyor Ve le darul ahira, ahiret yurdu Hayrun, hayırlıdır Daha hayırlı sonsuz çünkü Ve le darul mutteğin Muttekiler için Ve le ne güzel Burada bir ise ne kötü, ni'me ne güzel yukarıda bir ise geçmişti değil mi felebi ise metmel mütekebbirin Allah'a baş kaldıran dine baş kaldıranların varacağı yer ne kötü burada ve leniyamedarül muttakîn demek ki kendi nefsine zulmedip nefsin arzularını yerine getirenleri Allahu Teala kendinize zulmediyorsunuz diyor adam diyor ki ben istediğimi yaparım işte istediğini yapayım derken kendine zulmediyorsun tatlı canı cehenneme atmış oluyor Burada beni Allah'ın hükümlerini yapıp haramlardan kaçanlara ve <يَعْمَة> Ne güzel darül الْمُتَّق۪ين Muttakilerin akibeti ne güzeldir Allah'ın ne güzel dediği Allah'ın ne kötü dediği Allah diyor ne kadar güzel diyor O cennet ne kadar güzel Tarif ediyor 31. ayet Cennâtu adin Adın cennetleri Nedir ya Rabbim? O muttakiler oraya girecekler Allah bizi onlardan eylesin enhar. Cennet düzdür Dünya yuvarlaktır Yuvarlak olduğu için bakıyorsun ufukta da bitiyor Daha ileriyi göremiyorsun Ama cennet düzdür Önünde ufuk diye toz diye duman diye Sis diye bulut diye bir şey yok Bir defa cennette hava yok hava Nefes alma diye bir sıkıntı yok yani yutkunmak, sümkürük, tükürük efendim, kan, irin vesaire, vesaire iç organlar şunlar. Buna hiçbirisi böyle bir sıkıntı oluşturacak o, o, olay yok. Cenneti, yedhulunu ha tecrî min enhar. Efendim köşkler yüksek, manzaranın önü açık, altlardan nehirler akıyor. Min lehum onlar için vardır fiha o cennete ma yeşâun. Bu ayeti kerime çok dikkat çeken bir ayet. Lehum onlar için vardır. Fiha o cennete ma yeshoun arzu ettikleri, diledikleri her şey. Mesela insanoğlu oğlu kendisine kötülük yapılması, ihanet edilmesi, dolandırılması istemez. Efendim kandırılmasını bu bütün insanlık böyledir. Yani her insan, esas Müslüman olsun, gevur olsun ki fark et insan oğlu. Efendim herkes iyilik, şefkat, merhamet, hürmet, saygı. E, vefa, adalet, asalet, vakar, efendim, e, hürmet ister Saygınlık ister Bir evladının babacım demesini, annecim demesini ister e, Aradığını mesela sağlık, sıhhat, afiyet işte. depremler, yerler, seller felak Eyvah ne olacak? İnsanoğlu hep bunu düşünüyor Kur'an-ı Kerim burada buyuruyor ki Kullarım siz hani arzu ettiğiniz şeyler var ya sizin beklentiniz, arzu ettiğiniz ne varsa hepsini vereceğim size. İnsan oğlu mesela dünyada niye bu şu, şu, böyle niye böyle, niye evimde huzurum yok, niye sıkıntım var? Cennette değilsin de ondan. Yani burası cennet değil, burası daanim yihnet yeridir, Darim yihnet sıkıntı yeridir. Ve aşırı huylı bir mağruf, eşiniz de iyi geçinin diyor. Ne demek? Yani burada imtihandasın burada istediğin her şey yok. Kral da olsa kardeşinden korkuyor. Kardeşim beni öldürmesin de efendim krallığımı almasın diye. Kralın bile rahatlığı yok. Kral bile canından korkuyor. Eyvah benim tacımı, tahtımı altı. Yuu, krallar hep birbirini öldürmüşler zaten. Avrupa'ya bir bakın. Krallar o onu öldürmüş, o onu öldürmüş. Efendim e, yedisi yetmemiş. 17. Lüyü, 20. Lüyüler olmuş. Neyse. Şimdi ahirette cennette Allah Celle Celaluhu sizin... Arzu ettiğiniz gönülden temenni ettiğiniz huzur selamet sükunet efendim korkunun olmaması ne istiyorsanız İşte hepsi fiha ma yaşaun işte böylece yezillahul muttaqin tekrar muttakileri Allah böyle mükafatlandırır Kur'an-ı Kerim'in özünde şu vardır İnnelil muttakîn der muttakiler Fi cennatin ve uyûn der onlar cennettedirler Mümin suresi vardır. Kadef lehal mü'min. Mü'minler kurtuldu. Orada 7-8 tane madde sayar. Yarım sayfa gider. Şimdi mü'min ile müttaki arasında fark ne? Yani mü'mine bir sürü maddeler sayıyor. Ondan sonra yeri sünel firdevs. Onlar firdevs cennetlerine giderler diyor. Ama burada muttaki dediği zaman direkt cennete gittiğini söylüyor. Bu şu demektir. Mutlaki kelime manası kendini haramlardan, günahlardan, Allah'a karşı gelmekten, peygambere karşı gelmekten, dinin hükümlerini çiğnemekten, anne babasına asi olmaktan, ahlaksızlıktan, efendim, kötü konuşmaktan, bütün kötülüklerden kendini koruyor. Zaten bir insan efendim, kötülükten kendini korudu mu iyilikler, ibadetler kendiliğinden çıkıyor. Yani haramlar, günahlar, 100 tonluk su düşünelim, dev bir su havuzu düşünelim. Bir litre zehir o kadar suyu bozuyor Yani e, suyun çokluğu anladık su çok 10 ton su Bir litre şarap o suyu harama çeviriyor İşte haram yani insanın hayatındaki haramlar O Müslümanın yapısını bozuyor Kur'an-ı Kerim'de burada net olarak diyor ki Müttakiler Kezal ki işte böylece Allah mükafatlandırır Müttakileri -muttakil, bütün mesele haramlardan kaçabilmek. Resulullahımız ne buyurdu? İçteni bu seven muhbikat. Helak eden şeylerden kaçının. Helak olursunuz diyor. Yani 40 sene, 50 sene, 60 sene gibi namaz hırmış, ibadet etmiş, ramazan orucu tutmuş. Helak olursun diyor. Eşşirkü billah. Şirk koşmak Allah'a. Efendim helale haram vesaire inkar. Vessihru sihir. Ve kaddün nefseleti haramallahu billahak. insan öldürmek. Ve eklü riba ve eklu maliyetim. Faiz yemek. Yetim balı yemek ondan sonra ve tevalli yeme savaş alanından kaçmak okulun valide'nin anneye babaya asi olmak orada vakası muhsinatül münatil kafirat iftetti bir insana iftira suçunda bulunmak gibi böyle maddeleri sıralar bunlardan kaçın diyor işte ne oluyor yani yüz tonluk suyu zehirlemiş gibi oluyor müttaki Rabbim bizi haramlardan yanlışlardan kendisine karşı gelmek, habibine karşı gelmek, dine itiraz etmekten ve özellikle anne babaya, yakınlarımıza, efendim Allah için, din için, mukaddesat için bu daire içerisine zarar verilmedikçe, itiraz edilmedikçe meşru dairede efendim hürmette daim eylesin. Ellezina o kimseler ki 32. ayet tekrar geldi. Tetevaffahu'l melaiike. Yukarıdaki ayette ne dedi? <tutur cartoons> Elledine kendi nefislerine zulmetmiş yani haram işlemişler. Burada tevefamul melekler, melekler onlar ruhunu alıyor, tayibin. Efendim bunlar tayib insanlar. Yani Allah'ın evlerine yapmış, Haramlarından kaçmış. Ya <tuturati> onlara derler selamunaleykum, <cascade> selamunaleykum, <gülüyor> Rabbim bu kitabu duyanlardan eylesin. Selamu kableri kelam, selam. Efendim söze başlamadan evvel. Demek ki ölüm anında insanın duyduğu ilk söz. Esselamu Aleykum. Bu kadar kıymetli bir söz. Bunu kaldırmamak lazım. Efşü selame beynekum. Aranızda selamı yayın. Muhabbetiniz tesis edilir. Selam muhabbeti tesis eder. Resulullah'ımıza sordular. Ya Resulullah İslam'da en faziletli olan nedir? Tut ta ve tekraû selam. İkram etmek, selam vermek. alamen araf teve mennem. Tarıdığın fark etmez. Yedir içir. ikram et. Efendim selam ver ee, bu şekilde efçuz selamı beynekum ölüm anında selamunaleyküm uduhulul cennete girin bima kontum tamelun yaptıklarınızdan dolayı yukarıdakiler ne dedi hani biz duyduk itaat ettik güzel şeyler yaptık efendim kötülük yapmadık kötülük yapmadık diyor buradaki burada ise me melekler ne diyorlar? Siz iyilik yaptıklarınızdan dolayı buyurun cennete girin Bir insan yaptıklarını e, söylemesine gerek yok O kadar güzel işler yapacak ki yaptıkları anlatılacak Yani insan tabirize kendi reklamını yapmayacak Yapılanlar o kişi için yeterli olacak Fatih Sultan ben İstanbul'u fethettim ben böyle Fatih'im demesine gerek yok O zaten Fatih Sultan İstanbul'u fethetmiş o gibi. Yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a Bakıyoruz. E Bakısıdık. Malının Hepsini infak etmiş. Ben malının hepsini Infak ettim. Şunu yaptım demene gerek yok. Onu yapmak lazım. Öbürü de vatanını kurdu Öbürü de devleti idare ediyorsa Hakkaniyetli, adaletli Davranacak. Yani icraat Lime tekulüne mâla tef'alun Niye yapmadığınızı söylüyorsunuz. Yapılanlar Konuşturulur. Yani öyle Güzel işler yapacaksın ki oğlu seni konuşacak. Yaptıkların takdir görecek. Senin konuşmana gerek yok. Zaten yapılanlar ortada dolunay gibi parlıyor. Bu mesele işte Kur'an-ı Kerim'in buraya da dikkatinizi çekeceğiz. 32. Teveffahul meleike melekler onların ruhunu aldığında tayyibin onlar hoş insanlar, güzel insanlar. Yakuluna selamun aleykum derler. Udhulul cennete cennete girin. Melekler ne diyor? Bima kuntum taamelun yaptıklarınızdan dolayı siz bunları yaptınız yapın denilenleri yaptınız. Onlar biz böyle yaptık, şunu yap... demeye gerek yok. Bak insanoğlu akıllı insan ne yapıyor? Efendim kendi güzelliklerini karşıki tarafa itiraf ettirir. O kötülerde ne yapıyorlar? Biz aslında biliyorduk iyi işler yaptık, kötülük yapmadık falan. Kötülük yapmadık. Niye diyor? Kötülük yaptı ki? Yapmadık falan. Fihim ateşte hiyl enfus Allahumuz büyük o cennette siz ne istiyorsanız vardır ve teleddul ayun gözün lezzetleneceği her şey ve entum fiyhi halidin ebedi kalacaksınız inneladine kâle Allah. onlar Rabbimiz Allah dedilerse mestekamu Allah'ın dinde dümdüz istikamet üzerine oldular tetenzil ahemil melek melekler onlara gelir la takhafu bir korkmayın ve la tahzenu üzülmeyin ve ebşiru bil cennet cennette müjdelenin Ha demek ki ölüm anında her şey anlaşılıyor aslında bu ayetten anladığımız net o ölüm anında melekler geliyor siz Rabbim Allah dediniz Allah'ın dediğini yaptınız ve İslam çizgisinde dümdüz yürüdünüz efendim melekler onlara ne diyorlar bir korkmayın. İki wala üzülmeyin ve ebşirü bi cennet cennet size müjdeletin <gülüyor> size vaad olundu. Nahnu evliyakum fil hayati dünya ve fil ahire. Dünyada da sizin dostunuz idik. Efendim ilim meclisinde, namazda, ibadette, zikirde, hayır ve ortamlarda melekler kuşatır. Bu ilim meclisini bırakmayalım. Hele ki şu tefsir dersleri. Özellikle Allah'ımızın kitabı. Emeslemekanun fi insanlar Allah'ın kitabını okumak için bir araya gelirlerse Yetnuna kitabıyla Allah'ın kitabını okuyorlar ve tedarınısını benim aralarında müzakere yapıyorlar yapılıyor. Hafetul <gülüyor> meleke melekler kuşatır ve gaşiyetur <gülüyor> rahme rahmet orayı kuşatır. Oy nazar etelim gelir kalbine, yuvana, hayatına bir selamet gelir. Allah'ın kitabı önüne zülümül <gülüyor> Kur'an. Kur'an'ı biz indirdik, mahve <gülüyor> şifa, o şifadır. Bunlardan uzak durmayalım. Hiç olmazsa ömrümüzü böyle yerlerde tüketelim de Allah'ın rahmetine gark olalım. İşte burada ne diyor? Biz sizin Dostunuzuz melekler diyor. Şimdi meleklere ortam açmak lazım. Çalgılarla, çengilerle, günahlarla, ortamlarla melekler gidiyor. Duramıyor orada. Biz sizin dünyada yanınızdaydık ve filahire ahirette de yanınızdaydık Ve fiyema ateş de yenfus. Sizin gönlünüz ne istiyor? Onu o size verecek. Velakun fiyema tedun bir de arzu ettiğiniz her şey min rahim. İşte burada Fussilet suresi. Nuzulen Allah'ın ağırlaması. Allah'ın konaklandırması. Yani Allah ben sizi konaklayacağım ağırlayacağım diyor Bu misali hızlı bir şekilde yine arz edelim Çok zengin birisi büyük bir köşkü var Sarayında efendim çalışanları var Efendim ayrı ayrı havuzlar var Havuzların başında böyle yemek yenilecek yerler Orada servisler yapılıyor Çağırdılar seni Efendim orada adam yediriyor içiriyor, ikramlar, çaylar börekler geliyor vesaire Orada kalabilirsin diyor birkaç gün kalınacak güzel yerler de var efendim adam seni ağırlıyor fakat ağırladığı hava Allah'ın o su Allah'ın sana yedirdiği efendim işte börekler çörekler kızartmalar etler onları da Allah yaratmış. Bir rüzgar ese, bir kasırga olsa, bir fırtına kopsa o ziyafet ikram esnasında ne saray kalır, ne bir şey kalır. Her taraf toz duman olur. Şimdi Allah'ın yarattığı imkanlarla okul efendim sana ikram ediyor. Peki kainatın sahibi Allah bilir ki nuzulen ben sizi konaklayacağım, ağırlayacağım. Ben sizi davet ediyorum. cevallah Allah yed'u davet ediyor. yedar cennete davet ediyor. Gelin benim köşküme. Biz de ne yapıyor? Koşa koşa gidiyoruz. Nuzulen sizi konaklayacak. Min gafurrem son derece affeden ve merhamet sahibi Allah'ın sizi konaklandırması. İnsan oraya koşmaz mı? Ya Namaza koşmaz mı? Oruca koşmaz mı? Hakkaniyete Allah'ın emirlerine koşmaz mı? Haramlardan kaçmaz mı? Kaçar. Böyle olalım da ahireti kurtaralım. Yoksa haramların içerisindeyken ahiret elden gider. Devam ediyoruz Nahl suresi 33. ayet Hel yanzurun Yine Mevla Teala kafirleri bize tanıtıyor Onların beklentileri illa ente etimun melaki Melekler gelir inkar ediyorlar Hani bir insan her türlü Kötülükleri yapar Efendim, Emniyet görevli der ki bak bunları yapma Yoksa başına büyük belalısın gelsin de görelim hani böyle bir pervasız yapı vardır kafirleri inançsızları yeryüzündeki 8 milyar insan var neredeyse yedisi bu yapı içerisinde Helyan onlar beklenti içerisinde gelsin de görelim vesaire efendim yani e, ne olmuş ki yani yanar çıkarız Böyle bir lakayit hareketler Kur'an-ı Kerim bunları haber veriyor yarattığını Allah en iyi bilendir Hel yanzurun. Onlar diyor bekle, beklerler. İllahi ente yemul melike. Meleklerin gelişi gelsin bakalım melekler. Ne olacak? İki eviyet yemrub rabbik. Allah'ın emri işte kıyamet mi gelecek? Efendim depremler mi, seller mi, yerler mi? Kenelike fealellezine min qabl. Evvelkiler de böyle yaptı. Nuh aleyhisselamın kavmi, Salih aleyhisselamın kavmi ne olacaksa olsun, gelecekse gelsin. Efendim azap gelecekse gelsin dediler Salih aleyhisselama. Salih Aleyhisselam dedi ki Mevla üç gün müsaade ediyor. Yüzünüz sararacak, moraracak, simsiyah olacak. Alevler yağmaya başlayacak, sararmaya başladılar. Efendim ya rengimiz değişti dediler, morarmaya başladılar. Rüzgar tersine esti dediler, simsiyah oldular. Herhalde öleceğiz dediler. İnatlarından vazgeçmeyemediler. Burada şunu açıkça söylüyorum. Gelen azap kafiri kötüyü ıslah etmiyor, yola getirmiyor. Gelen azap kafirin zalimin inkarcının inkarını arttırır İman ehlinin ise Allah'a takvasını kulluğunu arttırır Korkusunu arttırır ve Allah'a olan teslimiyetini arttırır Başka bir şey olmaz Bazıları diyor ki bir bela gelsin de bu millet ıslah olsun yola gelsin gelmez Gelen bela Müslümanlara gelir Yani Müslümanın elindeki nimet elden gider Gavur zaten bunu bekliyor Kur'an-ı Kerim bize haber veriyor stanci une ki bile azaptır Kur'ı Kerim onlar azabı acele beklerler der evliye etiyem vu bir kelike hallelle dönemin evvelkiler de böyle yaptılar ve mavalme humullah onlar Allah'a zulmetmediler yani evvelki kavimlerin Nuhallleyem dönemindeki puta tapmaları müştlük olmaları Lut Aleyhisselam dönemindeki eşcinsellikler Şuayb Aleyhisselam dönemindeki ölçü ve tartıda milleti kandırmaları, ihanet etmeleri Onlar Allah'a zulmetmediler Allah'ın emrini yere düşürüp çiğnemekle Kendi tatlı canın canlarını Allah'a asi olduklarını ilan ettiler Ve lakin, lakin kanu enfüsevüm Kendi tatlı canlarına yazlimun zulmettiler bütün dünya toplansa bir insana kötülük yapmak istese ancak onu öldürürler. Bitti ama insan kendisini Allah'a asi kılmakla sonsuz kendini azaba cehenneme atmakla dünyada en büyük kötülüğü insan kendi kendisine yapıyor. Onun için biz kendimizi seveceğiz, kendimize acıyacağız, kendimize merhamet edeceğiz. Bu bedenlerimiz cehenneme dayanamaz, açlığa dayanamaz, susluluğa ben hiç dayanamam. Allah Celle Celle dünyada ahirete acsusuz, darda zorda bırakmasın. Azabından, gazabından muhafaza eylesin. Okunan müjdeli ayetlerini zülem gafur rahim. Sonsuz merhamet sahibi Rabbim bizleri konaklandır. cennetin cemalini nasip et. öyle böyle buyurdu ki isabet etti. Seyyiatu ma'amil O yaptıkları kötülüklerin karşılığı onlara o azap geldi. Tövbe etti demiyor. Yani kötüler kötülükten vazgeçmiyor. Esabehum bunlara isabet etti seyyatu seyyatu o kötülük azap cehennem ma amilu yaptıkları ve haka kuşattı bihim onları makanu bihi yesteziyun alay ediyorlardı gelsin de görelim ne olacakmış vesaire aynı tavırlar gökleri yeri insanı müslümanı kafiri yaratan kur'an'ı gönderen kainatın sahibi tek Allah'tır Merci Allah olduğu için bunların hiçbirinde 5000 sene evvelki insan ismi Müslüman ve kafirle 3000 sene efendim evvelki insan ve kafir, günümüzdeki Müslüman ve kafir değişen bir şey yok. Aynı yapı, aynı olay, aynı şeyler devam ediyor. Tefsir kayıtlarımıza geriye doğru baktığınızda Rabbimiz kavimleri bize tek tek anlatıyor. Aynı şeyler, neredeyse günümüzün aynısı, aynı şeyler oldu çünkü Allah değişmedi. Hiçbir şey değişmemiş. Güneş, ay, yıldız, insan hiç değişen bir şey yok. Fe asabehum isabet ettis sayiatu muamilu yaptıkları o şeyin kötülükleri onların başına geldi. Acısızlık, azap, bela, musibet ve haka kuşattı bihim onları ma idiler oldular yani. İstezyun alay ediyorlardı. Allah'ın emrini alay ediyorlar. Burada ma zalemehullahta bir tefsir yapılmış. Liannehu taala Onlara özür beyan etmelerine müsaadeler verdi ve hakame hucce aleyhim. Onlara deliller getirildi. Yani azaplar birden gelmiyor. Mesela bir irsal-i rusul, peygamberler geldi. Peygamberler onlara hakikatleri bildirdi. Şimdi Resulullah Efendimiz bütün dünya biliyor. Efendim, insanoğlu bilmiyorum diyemez. Diğer canlılardan farklı. Diğer canlılarda akıl yok, düşünme imkanı yok. İnsanoğlunda var. İnsanoğlunda var. Hakkı bulmak isteyen hemen bulur. Onlara Allah bu kadar meseleleri açıkladı. Vuluha kavuşturdu. Hepsini bildikleri halde. İşte az önce söylemeye çalıştığımız gibi. Peygamberler açıklıyor. Lut Aleyhisselam diyor ki bu yaptıklarınızdan dolayı Allah size gazabını gönderecek. Cebrail Aleyhisselam geldi oradaki o eşcinsellere silleler vurdu. Gözleri, efendim kulakları böyle kapandı gitti. Bütün millet bunu gördü. İşte Mevlan azabı geldiğini anladılar. Lut Aleyhisselam kavmi terk etti. Lut Aleyhisselam... Efendim çekti gitti o kavimden belanızı bulacaksınız dedi. Bir tanesi Lüte peşine gitmedi. 12-15 kişiydi. Milyonlarca insan orada kaldılar. Terk etmediler. Vazgeçmediler gavurluktan. Yani ucunda din olmasın ne rezillik olursa olsun. Dünya tarihinde bunu görüyoruz. Yani ucunda din olmasın, din alameti olmasın. Nefis öyle bir azgın bir şey ki Allah'a boyun eğmemek için... Cehenneme razı Allah'a kullar razı değil Dünyanın efendim, inkarcılarının yapısı bu İşte Kur'an-ı Kerim açıkça söylüyor Onların beklentisi Azap gelecekse gelsin efendim, Melekler gelir bizi öldürecekse öldürsün Görelim bakalım Efendim evlat Teala buyuruyor ki Kendi nefislerine zulmedenlerin sonucu da budur diyor. Vazgeçmiyorlar 7000 helak olmuş dünya tarihinde 7000 tanesi vazgeçmemiş Peygamberler haber vermiş 35. ayet ve kâlellezîne eşrekû o kimseler ki müşrik oldular Allah'ın helalini haram, haramını helal ettiler. Allah'a baş kaldırdılar. Allah'ın hüm mülkünde efendi onun dediği değil bizim dediğimiz olur gibi şirk. levşa Allah'u bunlar da başka türlü laf söylüyor. Eğer Allah dileseydi me abednâ min dûnihi min şey' Ma'ab inne tapmazdik min dunya Allah için bir, şey, bir şeye tapmazdık. nahnu biz ve babalarımız yani Allah dileseydi bizi kendine kul yapardı efendim bize serbestlik verdi biz de kalktık Allah'a tapmadık ne yapalım suç bizim mi haşa suçu Allah'a atıyor aynen şeytan gibi şeytan aleyhilane dedi ki Adem'e secde et dedin efendim ben de etmedim benim secde etmeyeceğimi sen biliyordun Beni gavur ettin haşa demeye getiriyor Suçu Allah'a atıyor Adem Aleyhisselam yani iman ehli onun misali Adem Aleyhisselam Rabbena zalemle enfusine Allah'ım biz kendimize Yanlış yaptık çünkü sen bize dedin Böyle yap diye fakat biz Nefsimize uyduk kendimiz yanlış yaptık Rabbena zalemle enfusine Ve innem tafirlene ve terhamine bize merhamet Etmez bizi affetmezse Hüsran oluruz ha, İman ehlinin duruşu bu işte yani Allah bize bildireceğini bildirmiş. Kulluğunu bildirmiş. Şimdi böyle bir itiraz batıldır. Çünkü Allah dilemiş meleklere sırf ibadet aşkı vermiş. İnsana muhayyerlik vermiş. Kulum beni seviyorsan kulluk edeceksin. O imkanları vermiş. Gönlünü sevgini vermiş. Efendim öbürü de diyor ki isyana yolunu çiziyor. Sen bilirsin. Ve lâ harramna min dunihi. Biz, biz, biz bir şeyi Allah'tan başka yani Allah'ın muradından başka hiçbir şeyi de biz efendim haram etmezdik minşi hiçbir şeyi. Ve haram ne haram etmezdik minduni yani Allah'tan başka minşi hiçbir şeyi. Yani o bize yine müsaadeler etti diye suçu Allah'a atıyorlar. Bu da farklı bir işte bu kaderiyeler, mücessimeler gibi mürciyeler farklı batıl yollardaki düşüncelerin bir nevi e, Tabi her şeyi Allah Celle Celalü men halak yaratan Allah bilmez mi bilir. Şimdi o batıl düşüncelere de bir cevaptır. Kezalike fealele dinamin tekrar. İşte bu şekilde velkilerin inkarcıları da bunu yaptılar. Fealele resul peygambere illa el apacık söylemek düşer. Yani biz burada Rabbimizin hükümlerini söyleyeceğiz. Allahu Teala kendisine tapılmasını istemiştir. Helalleri tayin etmiştir. Haramları bildirmiştir. Şimdi burada Mevla Celle Celal haramı yarattı diye harama razı değil. Burada kulunu serbest bırakmıştır. Allah'ım sen ne istiyorsun bunu tamamen onu yaparım. Bunu haram ettin tamamen ondan kaçarım. Burada tercihimizi ortaya koyacağız yolumuza devam edeceğiz. Ve laqad 36. Ayet. Biz gönderdik fi ummetin rasul. Her ümmete bir peygamber gönderdik. İnebudullah Allah'a kulluk yapın, Allah'a tapın. Vestenut-tagut tagut'tan kaçın. Yani Allah'tan gayrı efendiyim işlere tapmaktan. Allah'a taparız. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e uyarız. Dine tabi oluruz. Bütün sahabeleri, alimleri, velileri, Allah dostlarına severiz. Sevgi bağıdır. Yani veçteni bu tağut Allah'tan başka tapınılacak şeylerdir. Yani Allah'a tapınılır. Allah Celle Celaluhu'nun yolunun dışında bir yol gösterene biz onların peşine gitmeyiz. Yani mesela e, alimler, veliler, Allah dostları onlar Allah'ı bırakıp bizim dediğimiz yapın demiyorlar ki. Ebu Bekir Sıddıklar Resulullahımızın yolunu devam ettirmiş. Hazreti Ömerler, Hazreti Osman, Hazreti Ali ondan sonraki müştehit ulema Sahabenin yaptığını devam ettirmiş böyle yapalım dini doğru yaşarız demişlerdir hep dine teşvik etmişlerdir o yolu mesela o yolu bırak bizim dediğimizi yap diyen bir tane ulema yoktur zaten ulema olmaz o Şimdi bunu böyle tercüme ediyorlar yani bir insan bir mürşidi gerçek bir olsun. Allah dostu Allah'ın emirlerini yapmış haramlarından kaçmış peygamberin sünnetine ittiba etmiş ahkamı dinin bütün kurallarını yerine getirmiş ölçüsü din bu şekilde insanlar dine tabi olalım diyen birine Mesela bazıları bunu onlara iftira ediliyor. İşte vay efendim siz Allah'ı bırakıp onlara tapıyorsunuz. Bu iftiraları e, bu kendi if Allah öyle bir Allah ki efendim dinine, mukaddesatına o saygısız kelimeyi konuşanları ağzından çıkan kendi burnundan girer ve aynı felakete kendisi düşer. Müslümana iftira edilmez. Şimdi bir Müslüman gerçek ehli sünnet çizgisinde olan kişi Allah'a tapar, peygambere itaat eder. Ondan sonra sahabeleri, alimleri, velileri Allah dostlarını sever. Hiçbir alim, hiçbir Müslüman, hiçbir hak çizgide yürüyen kişi haşa Allah'ı bırakıp benim dediğimi yap demez. Zaten bu bu şirktir, müşrikliktir. Şimdi bir alimin, bir velinin efendim dediğini yapmak onun kendi şahsi fikri değil. Onların fikri, dedikleri Allah'ın celle celalühun ve menahsını kavlemin Allah. Allah'a davettir, peygambere davettir. Allah'ın dininde Allah'a kul olalım demeye davettir. Gerçek alimler, gerçek Allah dostları bu şekilde yaparlar. O vesileyle burada velad wa ve asnamin kullu ümretin Rasulü en yam budul Allah'a kulluk edin ve işte bu bud ta'ukut efendim ta'uktan kaçın. Femihum men hadallah. Onlardan kimisi men o kimseyi hadallah Allah onlara hidayet etti ve femihum men, men hak alehi Onların üzerine dalayet hak oldu. Yani insanlardan kimisi hidayet üzerine. Kimisi de dalalet üzerine Yani Allah'ın emrini bıraktın Peygamberin yolunu bıraktın mı Dine uymadın mı Dalalet olur Efendim işte bütün alimler Tekrar ediyorum Mühim bir meseledir Müştehitler Efendim Allah'ın emri budur Peygamberin sünneti budur Dinden bu anlaşılır yani Anlayabildiğim kadarıyla Efendim Diye içtihada da açık olmuştur İmam, İmam Ebu Yusuf Bir şey demiştir İmam-ı Azam Hayır sadece benim dediğim anlaşılır da Dememiştir İmam Ebu Yusuf talebesi olmasına rağmen O da anlaşılabilir demiştir İtiraz etmemiştir e Çünkü neden Yani sadece ve sadece Dini sen mi anladın O şekilde de anlaşılabilir Ama içtihat Müstehit olmalı Her önüne gelen bunu diyemez e Zaten o dönem bitmiş Yani içtihat dönemi neredeyse bitti Yani şu anda Yeryüzünde şu anda müstehit yok e Onun için Mesela zahid Kevserilerin Mübareklerin dediği diye, Mezhepsizlik dinsizliktir diyor Net neden? Çünkü o mezheplere uymadığın zaman sen de müstehit-iştihad edemeyeceğine göre ancak dinden anlaşılabilecek budur. Yani bunun dışına çıkmaya kalkıştığın anda sen ya Kur'an'a iftira edeceksin ya Peygamber'e iftira edeceksin. Çünkü o fetvayı o doğruyu bulamayacaksın. Kesin o. E bulabilmek için müstehit olmak lazım. Müstehit de yok. Meselenin aslı budur. Ve minhum manhakalehil zalahe fesiru fil ardı yeryüzünde yürüyün. Yürüyün diyor Allahu Teala. bakın keyfe kana akibetul mukedibin. İnkarcıların, yalanlayanların akıbeti ne oldu? Ne oldu o kavimlerin durumu ne oldu? İn <gülüyor> tahris. Evet 37. ayet. Habibim ya Muhammed olsun. İn tahris son derece hırslı olsan da alahu <gülüyor> dahum hidayeti üzerine. Onlara hidayet etmek için. Fe inna Allah la yehdi men Hakka yolunu kapatmış, kulağını, kalbini kapatmış Dalalete yönelmiş Böyle bir dalalete düşeni Allah hidayet etmez Allah Celle Celaluhu Herkesi cennete davet ediyor Bununla ilgili önceki derslerde geçti Konu daha iyi anlaşılması için O hadisi hızlı bir özetleyelim Dünya bir adaya benziyor Resulullah Efendimiz buyuruyor ki Gemisi alabora olmuş Ve insanlar da sahile çıkmış Bin kişi Buna dört bin kişi diyelim Adada da bir tane efendimiz Aleyhisselatü vesselam diyor ki şu yola gidin. Bu yol sizi efendim ülkenize ulaştırır. O yolun devamı 10 gün, 15 gün, 20 gün yürüyorsun. Sonra bir çıkış var. Ev hedefe ulaşıyorsun. O yola giriliyor. O yolda devam ediliyor. Laf dinleniyor. Öbürleri de, biz istediğimiz gibi gideriz ama bu yollar bakın ülisi uçurum var. Yiyeceğiniz biter. Efendim orada yiyecek de yok. Vaya bataklık var veya vahşi hayvanlar var. Efendim o üçü de o yola gidiyor. Ne oluyor? Efendim orada bin kişi kurtuluyor. Üç bin kişi oradaki o uçurumlarda, bataklıklarda hepsi helak olup gidiyor. İşte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bize bu yolu gösteriyor. Bu yolda gidin. Bu yolda giderseniz siz cennete gidersiniz. İşte ayeti kerime ne diyor? Aleyhü, habibim sen son derece hırslı olsan. Resulullah bize yol gösteriyor yol gösteriyor. Alahudahum insandan hidayeti için fe inna Allah Allah la يهdi men yudil. Dalalete düşeni Allah hidayet etmez. Yani Allah hidayet etmez değil. Allah'ın rahmeti herkes için geçerlidir. Ancak kul önce bir defa gönlünü açacak, kabul edecek, inat etmeyecek, baş kaldırmayacak. Evet, bir kafir, bir İngiliz, bir Amerikalı, e, "Ya Rabbim" dese Eşşeden La ilahe illallah ve yasin, Abdihuva, dese, hayır, sen Müslüman olamazsın diye bir haşa böyle bir kayıt yok. Herkes Müslüman olabilir. Bakıyorsunuz, Kabe'nin içerisindeki gevur oluyor. Efendim, bir kafir ülkesinde birisi Müslüman oluyor. Kabe'deki bir adam Ebu Cehil oluyor, cehenneme gidiyor. Öbür taraftaki adam Ebu Bekir gibi oluyor, cennete gidiyor. Ha, demek ki bu kalbini kim Allah'a açarsa, fe innallahu la ve min nasirin, onlara bir yardımcı da yoktur. 38. ayet-i geldik. Buradan devam edeceğiz inşallah. Rabbim rızasından ayı ilelesin. Sevdiği işlerle meşgul eylesin. Azabından, gazabından muhafaza eylesin. Dua ile bitirmiş olalım. Amin. Subhanarabbiyal aliyil al-vehab. Elhamdülillahi ezîdana li hâzâ ve mâ kunnennete delevlân. Hedan Allah. Ves-salatu ve's-selamu ala resûlinâ Muhammedin ve ala âlihi ve sahbihi ya Rahman Rahim, Ya Rahim, Ya rahmet. Sana hakkıyla kul, Habibine ümmet, ahkamı dini tam anlayıp doğru yaşamaya, elimizi, ayağımızı, gözümüzü, kulağımızı rızana uygun kullanmaya, kulunda görmek istediğin kemalatı, asaleti, izzeti, vakarı cümlemize nasip eyle Ya Rab. Ömür sermayemizi rızana uygun kullanıp, Ya Rabbeli alemi güzel dinimize bizi hizmetçi eyle, ömür sermayemizi rızana uygun kullanmaya muvaffak eyle, Kulum dediğin kullarına bizleri dahil eyle. Nuzulen min gafurur rahim. E, bizi cennetinde, cemalinde, firdevs cennetlerine konaklandır ya Rabbi. İlahi ya Rabbiylem. cümle hastalara şifa, dar da olanlara selamet, huzur nasip eyle. Geriye kalan ömürlerimizde rızana muvafık bir hayat, son nefeste eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve diyerek huzuruna varmaya muvaffak eyle. El Fatiha Allahumma.